Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ammar bin Ali el-Mevsili Ey insanlar, tedavi olunuz! Çünkü Yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Ebu Davud Tıp 1 Değerli dostlar, bu hadis-i şerif Müslüman hekimler için önemli bir motivasyon kaynağıydı. Bu nedenle hastalıkların çözümü için ilaç ve tedavi yöntemlerinin peşine düşmüşlerdi. Ammar bin Ali ev de bu şiar üzerinde yaşayan İslam tıp adamlarından biriydi. Musul'da doğduğu köyün isminden dolayı Mevseli diye anılan Ammar'ın doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen eğitiminin ilk yıllarını Musul'da geçiren El-Mevseli, daha sonraki yıllarda Horasan, Filistin ve Harran'a gitmiş ve burada gerek göz hastalıklarıyla ilgili uyguladığı tedavi metotları, gerekse gerçekleştirdiği ameliyatlarla büyük bir başarı göstermiş ve son olarak, Sultan Hakim döneminde Mısır'a yerleşmişti. Batı dünyasında kanamusalı adıyla bilinen el Mevsili tıp tarihinde göz hastalıklarının yani oftalmojinin babası olarak kabul edilir. Yıllarca yaptığı çalışmalar sonucu edindiği bilimsel donanımı, ameliyatlarla geliştiren Ammar, kısa sürede göz hastalıkları konusunda 10. yüzyılın en tanınmış doktorlarından biri olmuştur. Mısır'da hekimlik yaptığı esnada Kitabül Müntehab fi Ilacil Ayn ve Müdavatiha bil Edviye vel Hadit isimli ünlü eserini yazmıştır. Kitabül Müntehab kendisinden sonra gelen hekimler için önemli bir yol gösterici olmuştur. Bu kitap göz hastalıkları konusunda o döneme kadar yazılmış en kapsamlı ve başarılı eserdi. Değerli dostlar, kitapta göz çiziklerinden başlayarak Göz pınarından göz sinirine kadar 48 adet göz hastalığı anlatılmış ve bunların tedavi yöntemleri de ayrıntılı şekilde verilmiştir. Hastalıkların ayrıntılı şekilde izah edildiği Kitabül Müntehab, 13. yüzyılda İbraniceye, 15. yüzyılda Latinceye, 20. yüzyılda da Almancaya çevrilerek bu alanda önemli bir ders kitabı olarak okutulmuştu. Ammar bin Ali eserinde ayrıca göz anatomisi üzerinde durmuş, göz kapakları, saydam tabaka, göz merceği, göz bebeği, göz akı gibi önemli bölgeleri detaylı şekilde tanıtmıştı. Bu bölgelerin olası hastalıklarını da anlatarak tedavisi hakkında yine ayrıntılı bilgiler vermişti. El-Mevsili'nin kitabındaki en dikkat çeken özellik, tedavi ile ilgili verdiği bilgilerin bizzat kendisi tarafından uygulanmış yöntemler olmasıdır. Değerli dostlar, Ammar, gerçekleştirdiği tedavilerde kullanacağı aletleri de kendisi tasarlayıp icat ediyordu. Dolayısıyla gerçekleştirdiği tedavilerde kendi icatlarını, yani devrinin son tıp teknolojisini kullanıyordu. Bugünkü katarakt ameliyat yönteminin temelini yaklaşık bin yıl önce Ammar bin Ali atmıştır. Halk arasında gözün önüne perde inmesi olarak bilinen bu rahatsızlıkta hasta adeta bulanık bir camın arkasından bakıyormuş gibi görür. Sebebi göz bebeğinin arkasında bulunan yüzde 65 su, yüzde 35 proteinden oluşan doğal mercek adı verilen yapıdaki protein yapısının bozulmasıdır. Efendim, Ammar bin Ali el-Mevsili tıp tarihinde bilinen İlk katarakt ameliyatını yapan hekimdir. Kitabül Müntehap adlı eserinde bu ameliyatın nasıl yapıldığını en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır. Bu büyük tıp adamı bu operasyonda içi boş ince bir metal boru yani günümüzdeki enjektörleri kullanmıştı. Ameliyatı enjektörle katarakt tabakasını emme yöntemiyle gerçekleştirmişti. Bu yöntem hem o dönem tıp ilmi için hem de tıp tarihi açısından büyük bir keşif sayılmaktadır. Eserlerinde özel muayene, tedavi ve ameliyatlarını canlı ve detaylı bir üslupla anlatarak okurlarına yol gösteren Ammar, 1010 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır